Paşa'nın enverişli bir kitap satıyor sahaflara. Sonra aynı kitabı aratıyor. Çok ucuz fiyat almışlar. Çok büyük fiyatlar için dövdürüyor şeyi. Sahabı bir insaf diye oradan kalmış. Oradan mı kalmış? kalmış. Sahabı insaf. Sahabı bir nizam ettiğin onu tefsir ederdi. İşte sahafların dükkanı dar olduğu için. Hani hürmet edecek kitaplar bazen yerde de yere dekolarını koyarlarmış filan. Onun için sahabı insaf. Ya değil böyle hadise. <gülüyor> Paşa bir zati kitabı sattırıyor. Sonra aratıyor. Namı diğerine sattırıyor. Sattığı yerden geliyorlar. Çok fahiş bir Mesela 10 liraya vermiş. 16'ına. 1600'a çıkıyorlar. Evet. Çıkıyor öyle mesela. Dövdürüyor, yatırıyor. Falaka çektiriyor. Ve sağa ve insaf. Ondan kal. Ben de evet. bir yerde okudum. Evet. Bir yerde ben gördüydüm onu ama hatırlamıyorum.